Beni Mustağlık gününde münafıklar Müslümanlar Hendek gününden sonra zafere ulaşıp Medine'de Beni Kurayza varlığını sona erdirdiler. Böylece münafıkların Medine'de müttefikleri kalmamış oldu. Önlerinde Müslüman yöneticilere bağlanmaya koşmaktan başka bir seçenek kalmamıştı. Böyle olunca güçlerini Müslümanların kendi saflarını gevşetmeye yöneltecek, onları dağıtmaya çalışacak, onları düşmanlarının yerine kendileriyle uğraştıracaklardı. Onun içinde kendilerini İslam saflarının içinde erimiş gibi göstermeye başladılar. İçlerinden bazıları Allah'ın zafer ve yardımını açık olarak gördüklerinden İslam saflarına tam bir kanaatle katılmışlardı. İbn Ubey'e gelince, taşların arasına gizlenmiş alaca bir yılan gibi saldırmak için uygun bir fırsatı kolluyordu. İşte durum bu şekildeyken benim ustalık günü geldi. Olayın tafsilatını Makrizi'den dinleyelim. Müslümanlar Müreisi suyunun başında oldukları bir sırada Ensar'ın müttefiki olan Sinan İbni Webre El-Cehni geldi. Yanında su almak için gelen Salim oğullarından gençler vardı. Suyun başında Ensar ve muhacirlerden oluşan bir topluluk bulunuyordu. Sinan su almak için kovasını salladı. Bu sırada yine su almak için gelmiş olan Ömer İbni Hattab radıyallahu anh'in ücretli işçisi cahcahta kovasını suya salladı. Sinan'la Cahcah'ın kovası birbirine dolandı. Bunun üzerine münakaşaya tutuştular. Cahca Sinan'a vurup kanını akıttı. Sinan, Ensardan yardım isteyerek, ''Ey Hazreçliler, yardım edin.'' diye bağırdı. Hazrecin savaşçıları ayağa kalkınca Cahca kaçarak Müslümanların karargahında, ''Ey Kureyşliler, ey Kinane, yardıma gelin.'' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine Kureyşli muhacirler de kalktı. Evs ve Hazretle karşı karşıya gelip iki tarafta silahlarını çektiler. Az kalsın büyük bir fitne vuku bulacaktı ki içlerinden bir adam araya girip sulh yaptı ve Sinan hakkından vazgeçti. Bu sırada Abdullah İbni Ubey yanında münafıklardan on kişiyle oturmaktaydı. Bu olay üzerine kızarak ''Vallahi bugünkü gibi bir zillete şahit olmadım. Vallahi bunlardan hoşlanmamamın sebebi bu yüzdendir.'' Fakat milletim beni dinlemeyip onlarla anlaştılar. Onlar da hem bize kabalık edip hem de düşman oldular. Kendilerine yaptığımız iyiliklere nankörlük ettiler. Vallahi bu Kureyş topluluğuyla bizim misalimiz, beste köpeğini yesin seni diyen kişinin sözüne benzedi. Vallahi birinin cah cah gibi bağırdığını duymadan önce öleceğimi zannederdim. Ben aranızda olduğu müddetçe bu olay bir daha tekerrür etmeyecektir. Vallahi eğer Medine'ye bir dönersek, ''Herhalde izzet ve kuvveti ziyade olan İbn-i Ubey ve münafıklar, içimizde en zayıf ve zelil olanı, peygamberi ve ashabını Medine'den mutlaka çıkaracaktır.'' dedi. Sonra Medine'lilerin yanına giderek, ''Siz ne yaptınızsa kendi kendinize yaptınız. Yurdunuzu onlara açtınız. Evlerinizde misafir oldular. Onlara mallarınızla yardımcı oldunuz. Zenginleştiler. Vallahi eğer onlara karşı ellerinizi sıkı tutsaydınız, sizin yurdunuzdan başka bir yere giderlerdi. Bununla da yetinmeyip onların arzularına uyarak onlarla beraber savaştınız. Çocuklarınızı yetim bıraktınız. Sizler azaldınız, onlarsa çoğaldı dedi. Zeyd İbni Erkam o sırada yanlarında bulunuyordu. Daha henüz buluğa ermemiş veya yeni ermiş bir çocuktu. Hemen Resulullah Aleyhisselam'ın yanına giderek ona duyduklarını anlattı. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanında ensar ve muhacirlerden bir topluluk bulunuyordu. Resulullah Zeyd'in sözünü duyunca yüzü değişti. Sonra ''Ey delikanlı! Belki de ona kızdığın için böyle söylüyorsundur.'' dedi. Zeyd ''Hayır, vallahi kesinlikle böyle söylediğini duydum.'' dedi. Resulullah ''Belki yanlış duymuşsundur.'' dedi. Zeyd ''Hayır, ey Allah'ın peygamberi.'' dedi. Resulullah, belki de sözünü yanlış anlamışsındır, dedi. Zeyd, hayır ey Allah'ın elçisi, vallahi onun kesinlikle böyle söylediğini duydum, dedi. Karargâhta İbni Ubey'in söylediği bu sözler yayılmıştı. Dillerde onun isminden başka bir şey dolaşmıyordu. Ensardan bazıları Zeyd İbni Erkam'ın sözlerini reddettiler. Bunun üzerine Zeyd, umarım ki Allah, Peygamberine vahyeder de yalancı olup olmadığımı anlarsınız.'' dedi. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, Abbad İbni Bişre emrette sana onun kellesini getirsin.'' dedi. Resulullah biraz düşündükten sonra, ''Hayır, sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı.'' diye dedikodu eder buyurdu. Bu haber İbni Ube'ye ulaşınca böyle bir şey söylemediğine dair Allah'a yemin etmiştir. Bu olaydan sonra Resulullah hemen Müslümanları toparlayıp yola çıkmadığı bir vakitte yola koyulmuştur. Denilir ki karargâhtakiler birdenbire Resulullah'ın devesine bindiğini gördüler. Hava çok sıcaktı. Resulullah aleyhisselam hava serinlemeden yola çıkmazdı. Ancak İbni Ubey yanına geldikten sonra hemen o saatte yola koyulmuştu. Kendisini ilk karşılayan Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh oldu. Ya Resulallah! Evvelce hiç yola çıkmadığın bir saatte yola koyuldun, dedi. Resulullah Aleyhisselam, Dostumuz İbni Ubey'in söyledikleri sana ulaşmadı mı? Medine'ye döndüğü zaman, İzzet ve kuvveti ziyade olanın, Zayıf ve zelil olanın çıkartacağını iddia ediyor, dedi. Sa'd, Eğer istersen, sen onu çıkarırsın ya Resulallah. Sen izzetlisin, o ise zelildir. Ey Allah'ın elçisi, sen onun kusuruna bakma. Onu hoş gör. Allah seni bize gönderdiği zaman kalmi lider yapmak için ona tacı hazırlıyordu. Tacın bitmesi için sadece Yahudi Yuşa'nın yanında bir parça kalmıştı. Fakat sen gelince onun otoritesini elinden aldın dedi. Aynı gün Resulullah Aleyhisselam bineğinin üzerinde yol almaya devam ederken Zeyd İbni Erkan bineğiyle onun önüne geçip yüzünü görmeye çalışıyor ve kendisini tasdik etmesini istiyordu. Resulullah da devesini hızlandırıp gidiş temposunu yükseltiyordu. Resulullah bu şekilde yol almaktayken vahiy nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam bineğinin üzerinde yükselerek Zeyd İbn Erkam'ın kulağından tutup ona Ey delikanlı! Kulakların yanılmadı ve Allah senin sözlerini tasdik etti diye fısıldadı. Ve İbni Ubey hakkında Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde ayetiyle başlayan Münafikun suresinin tamamı nazil oldu. Bundan önce Ubade İbni Samit İbni Ubey'e Resulullah'a gel de sana mağfiret dilesin dedi. İbni Ubey itiraz ederek başını çevirdi. Onun bu hareketi üzerine Ubade kuşkusuz Allah senin bu başını çevirişin hakkında Kur'an indirecek de onunla namaz kılınacak dedi. Resulullah Aleyhisselam'ın müreysi suyundan hareket ettiği günün yatsı vakti Münafıklar hakkındaki ayetler nazil olduktan sonra Ubade İbni Samit, İbni Ubey'in önünden geçerken kendisine selam vermedi. Sonra Evs İbni Havli geçti, o da kendisine selam vermedi. İbni Ubey, bu hadiseden dolayı mı bana karşı bu kadar doldunuz, dedi. Bunun üzerine ikisi de İbni Ubey'in yanına gelip yaptıklarından dolayı kendisini kınadılar. Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayetleriyle kendi sözlerinin yalanlandığını belirtip onu azarladılar. İbnübey müteessir olup ağladı ve bir daha kesinlikle yaptıklarımı tekrar etmeyeceğim dedi. Abdullah İbnübey'in oğlu Abdullah, Rasulullah aleyhisselam'ın yanına gelerek, ya Rasulallah, eğer babam hakkında duydukların için onu öldürmeyi istiyorsan bu işi yapmak için beni görevlendir. Allah'ın adına yemin ederim ki daha henüz şu oturduğum yerden kalkmadan. Onun başını sana getiririm. Hazreç kabilesi benim kadar babasına iyi davranan ve ona karşı iyi olan bir insan daha görmemiştir. Ve ben ya Resulallah, benden başka birine babamı öldürmesi için emretmenden çekiniyorum. Eğer böyle yapacak olursan, babamın katilinin gözümün önünde insanların arasında gezip dolaşması nefsime ağır gelir. Onu öldürür ve cehenneme girerim. Senin affın daha faziletli ve minnetin daha yücedir ya Resulallah dedi. Bunun üzerine Resulullah ne onu öldürmek istedim ne de böyle bir şeyi emrettim. O aramızda bulunduğu müddetçe kendisine iyi davranmaya devam edeceğiz dedi. Abdullah ya Resulallah şu gördüğün topluluk babamı kendilerine emir yapmak için tac giydirmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Allah bize seni gönderdi. ''Seni yüceltik ve onu indirdik. Şu anda da onunla bulunan bazı kişiler Allah'ın kendisinden almış olduğu bazı şeyleri ona hatırlatarak onun bu hale düşmesine sebep olmaktadırlar.'' dedi. 1. Çok çabuk kızıp galeyana gelen Arap karakteri tüm çıplaklığıyla belirdiği anda bu kızgınlığı zapt edip engelleyen bu dinin yüceliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu nifak fitnesinin sebeplerinde bu durumu açıkça görmekteyiz. Basit bir kova tartışması çekişmeye, çekişmeden kavgaya dönüşüyor. Cahca Sinan'a vurup onun kanını akıtıyor. Sinan'ın yaralanması onları cahiliyenin karanlığına itiyor. Sinan, kavmi hazreci, Cahcah -cah da muhacirleri yardıma çağırıyor. İki tarafta da silahlarına davranıp, işi az daha büyük bir fitnenin vuku bulmasına kadar getiriyorlar. İşte Arap insanının karakteri budur. Çabuk kızıp galeyana gelmek. Bu fitne eğer İslam dışı bir toplumda vuku bulsaydı, yeniden Evs ve Hazreç arasında vuku bulan bu gününün, Dahis ve El-Gabra günlerinin, Halime ve el -Besus günlerinin geri gelmesine sebep olabilirdi. Yeniden kabileler aylarca, yıllarca veya asırlarca sürecek cahiliye savaşlarıyla birbirlerini yiyebilirlerdi. Söz konusu olan bu münakaşa, ensar ve muhacirleri hiyip bitirecek şiddetli bir savaşın meydana gelmesi için yeterliydi. Bu noktadan hareket ederek şuraya varmak istiyoruz. İslam toplumu veya İslami hareket içerisinde cahiliye münakaşaları ve kavgaları meydana gelebilir. Cahiliye duygularının uzun bir süre gizli kaldıktan sonra taşması yadırganacak bir olay değildir. Cahiliye duyguları ilk defa bu seviyedeki kişiler arasında hem de çok basit bir olay sonucunda harekete geçmiştir ki, olayın meydana geldiği toplum, yeryüzünün en faziletli toplumudur. Böyle olduğu halde, Resulullah Aleyhisselam onların arasındayken bile fitne iki grubun birbirlerine silah çekmelerine sebep olacak boyutlara ulaşabiliyor. İslami hareket mensuplarının bu durumu çok iyi kavramalarını canı gönülden temenni ediyoruz. Hatalar ve ihtilaflar ümitlerimizi bitirmemelidir. Bu gibi belirtiler gördüğümüzde umutsuzluğa kapılmamalıyız. Söz konusu ihtilafların İslam safları içerisinde iki Müslüman grubun birbirine karşı silah çekme durumuna kadar gelebileceğini hesaba katmalıyız. 2. Söz konusu durumun devamlılığı veya giderilmesi ile ilgili olarak büyük bir farklılık mülaahaza etmekteyiz. İlk İslam safı söz konusu durumu hemen ve en kuvvetli bir şekilde telafi edebilmiş, Müslümanlardan bir kişi iki grup arasında uzlaşmayı sağlamıştır. Sinan hakkından vazgeçmiş ve fitne henüz kundağındayken bastırılmıştır. Bu durumu örnek almamızı kesinlikle belirtmek istiyoruz. Hata yapmamızda ve sarsıntıya uğramamızda yadırganacak bir şey yoktur. Asıl yadırganması gereken şey ve en büyük kusur, hatanın devam etmesi ve büyümesidir. İşte o zaman bir İslam toplumu olmaktan ziyade cahiliye toplumuna daha yakın bir toplum durumuna düşeriz. İslam saflarındaki savaşı bitirmek ve ihtilafları kökünden koparıp atmak için çözüm yolları bulamaz hale geliriz. Dipnot Aynı İslam safında bir ihtilaf ve kan dökme yıllarca devam edebilir. Osman radıyallahu anh, zamanındaki fitne Cemel ve Sıffin vakalarında olduğu gibi. Fakat şu noktaya özellikle dikkat etmemiz gerekir. Bu gibi şiddetli savaş ve ihtilaflar Müslümanlar yeryüzünde devlet oldukları zaman meydana gelmiştir. Düşmanların her yönden Müslümanları vurmak için fırsat kolladığı ilk İslam neslinde meydana gelen ihtilaflar bu şekilde devam etmemiştir. 3. Sözü edilen hadisede İslam toplumu içerisinde nifak tehlikeli bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Abdullah İbni Ubey çok uygun bir fırsat yakalıyor. Müslüman cemaati yıkmak ve onun enkazı üzerinde kendi otoritesini yerleştirmek için bu fırsat ikinci bir kez kesinlikle eline geçmeyecek parlak bir fırsattı. İşte o bu fırsatı değerlendirip içinde olanları dışına vuruyor. Fakat nerede? Münafıklıklarından emin olduğu, fikirlerini kabul edip uygulamaya hazır olan münafık bir toplumun içerisinde. Abdullah İbni Ubey'i Uhud'da ordunun üçte birini ayırıp bu üçte birin üstüne de ordu içerisinde fitne çıkarmak için bir takım münafıkları bırakırken görüyoruz. O gün İbni Ubey gücünün zirvesindeydi. Sonra bu güç azalmaya başladı. Dostları olan Beni Nadir'e yardım etmekten aciz kaldı. Hendek'teki rolü zafer konusunda Müslümanların içerisine şüphe düşürmek ve imkanlarının azdığını göstermekten ileri gitmedi. Bugünse sadece kendisine tabi olan bir grup münafığın arasında konuşabilmekteydi. İslam ve Müslümanlara karşı duyduğu kiini açıkça dile getiriyor, münafıkların arkasına saklanarak Müslümanları Hazrec'in sofrasından beslenen köpeklere benzetiyor ve açıkça İslam saflarının parçalanmasına ve İslam yöneticilerine karşı ayaklanmaya davet ediyordu. Hatta belirtileri yavaş yavaş ortaya çıkmakta olan bu ayaklanmanın Medine'ye dönünce olacağını izzet sahibi olanların zelil ve zayıfları Medine'den çıkartacaklarını söyleyerek tehdit ediyordu. Bu durumu biraz irdelememiz gerekiyor. Bu belirtilerin tek bir İslam safında ortaya çıkması, davetçilerin kendilerinde bazı nifak alametlerinin bulunması anlamına gelmektedir. Sağlam, şer'i esaslara dayalı olan ve hareketlerini ona göre düzenleyen bir yönetici kadroya karşı ayaklanmak, onun selahiyetlerine darbe vurmak, İslam saflarını parçalamak anlamına geleceğinden bunu yapan kişi farkında olmasa da nifak çizgisindedir. Resulullah Aleyhisselam'ın kişisel ahlakla ilgili olarak söylediği hadisinde olduğu gibi dört özellik vardır ki bunların hepsi bir kişide bulunursa o kişi halis münafık olur. Her kimde bu özelliklerden sadece biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir alamet kalmış olur. Bu özellikler de bir şey emanet edildiği zaman hıyanet etmek, söz söylerken yalan söylemek, ahdettiğinde ahdini tutmamak, husumet yani iddia ve münafaa zamanında haktan ayrılmaktır. Küfrünü gizleyip İslam'ını ilan eden münafıklar gibi olmayan bir Müslümanda da nifak alametleri bulunabilir. Böyle bir kişiye karşı da halis münafıkmış gibi muamele yapılır. Bu kişi söz konusu sıfat ve özelliklerden her birini terk ederek, Sadık İslam saflarına yanaşabilir ve onlardan olabilir. İbn-i Ubey'in konuşmasıyla ortaya koyduğu hedef çok açıktı. Muhacirlere karşı harbi ilan etmek ve onları zelil bir vaziyette Medine'den çıkarmak istiyordu. Bunu yaparken neye güveniyordu? Geçmişte kendisine liderlik üzerine biat edecek vaziyette olan Hazreç kabilesine güveniyordu. Savaşın tarafları kimlerdi?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 İkincisi ise bu sömürgecileri kabul eden kendi milletiydi. Siz ne yaptıysanız kendi kendinize yaptınız. Yurdunuzu onlara açtınız. Evlerinizde misafir oldular. Onlara mallarınızla yardımcı oldunuz. Zenginleştiler. Kendisine gelince o bu işten hiçbir zaman hoşnut olmamıştı. Bu işin neticesinden diğer liderler sorumluydular. Vallahi bugünkü gibi bir zillete şahit olmadım. Vallahi bunlardan hoşlanmayışımın sebebi bu yüzdendir. Fakat milletim beni dinlemeyip onlarla anlaştılar. Bu durum telafi edilebilir mi? Evet, eğer Medine'ye bir dönersek, herhalde izzet ve kuvveti ziyade olan, içimizde zayıf ve zelil olanı Medine'den mutlaka çıkaracaktır. Bu, yönetici kadroya karşı girişilen ve onu Medine'den çıkarmayı hedefleyen bir ayaklanmadır i̇bn Ubey'in iddiasına göre milletin boyun eğme, cehalet ve zilleti ne dereceye varmıştır? Şu anda yapılması gereken şey nedir? Vallahi eğer onlara karşı ellerinizi sıkı tutsaydınız, sizin yurdunuzdan başka diyarlara giderlerdi. Bu yaptıklarınızla da yetinmeyip onların arzularına uyarak onlarla beraber savaştınız. Çocuklarınızı yetim bıraktınız, sizler azaldınız, onlarsa çoğaldı. Bu mantık İslam ümmetini ilericiler ve gericiler veya sömürenler veya sömürülenler diye gruplara ayırma, halk düşmanlarına karşı devrime davet edip işçi, köylü ve devrimci enterlerin otoritenin iplerini ele geçirmeye çalışma mantığına benzer bir mantıktır. Ümmeti bugünkü tabiriyle sağ ve sol veya devrimci ve kurnaz politikacılar diye bölmek demektir. İslam saflarında bu gibi düşüncelerin revaç bulması ve bunların ışığı altında safların gruplara ayrılması, kim olursa olsun bu fikirleri ileri sürenlerin nifakın en alt tabakalarına düştüğü anlamına gelir. Daim ve sürekli olan nifak çizgisi, İslam saflarında şer'i olmayan değişikliklere çağıran, şer'i esaslarla çalışan seçkin yönetim kuruluna devamlı darbeler vurup, onun kuvvet yoluyla düşürülerek yerine isyancıların geçirilmesine çalışan çizgidir. Biz devrimi, cahiliyeye karşı olan Allah'ın şeriatına savaş açıp, onun Rasûlü'ne ve kitabına cephe alanlara karşı olan devrim şeklinde anlıyoruz. Bir bütün olan İslam safında ve İslam hareketinde bu gibi düşüncelerin ortaya atılmasını, Abdullah İbni Ubey'in uygulamasının yeni bir biçimi olarak nitelendiriyoruz. 4. Bu karşı hareketin yapıldığı esnada Müslüman safın durumu nasıldı? Müslüman safın durumu, Abdullah İbni Ubey ve onun münafık grubunu yakacak derecede kuvvetli ve birbirine bağlı bir durumdaydı. Bu safın gençlerinden küçük bir delikanlı, haince tasarlanan planın bütün tafsilatını nakletmek suretiyle bu ahtapotun bütün fitnesini boşa çıkarabilmişti. Haberi kime nakletmişti? Doğrudan doğruya Resulullah'a. Peygamber ordusunun saflarında hangi bilinç bundan daha derin bir bilinçtir? Genç bir delikanlı olan Zeyd İbni Erkam'ın hareket bilinci, Abdullah İbni Ubey'i dinlerken onun içinde, onların konuşmalarının tamamını dinleyebilmek için susabilecek derecede gelişmişti. Duyduklarını aktarmak için sadece doğrudan doğruya yüce komutana Aleyhisselam gidecek kadar şuurlu, bu konuyu Resulullah'tan başka hiçbir kimseye anlatmayacak kadar hareket bilincine sahipti. Gençlerimiz, delikanlılarımız, hatta yöneticilerimizin bu yüce hareket bilincinin seviyesinde olmasını ne kadar da temenni ediyoruz. Henüz buluğa ermemiş veya buluğ çağlarında olan bu Müslüman delikanlı, bu olguların hepsini idrak etmiş ve fitneyi kundağında bastırıp bütün tafsilatları Resulullah Aleyhisselam'a nakletmiştir. Bu, onun davasına ve hareketine ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Bu olaydan anlaşılması gereken şey, hareket içerisinde her kardeşin davasına ve hareketine bağlı ve tutkun olması ve duyduğu bütün fitne taşıyan yaralayıcı ve eleştirici sözleri, safların yıkılmasına ve bozulmasına yönelik faaliyetleri, iyi niyetle ve düzeltmek kastıyla safları fitneye vermeden doğrudan doğruya yönetici kadroya nakletmesidir. Söz konusu olay, Müslüman gençlerimizin hareket bilinci için bu genç delikanlıdan aldıkları yüce bir derstir. Bu meyanda dikkat edilmesi gereken üçüncü nokta ise münafıklar blokunun Zeyd İbni Erkan gibi bir delikanlıya önem vermeyip bütün planlarını ve içlerindeki her şeyi onun önünde konuşmakta bir sakınca görmemeleridir. 5. Bu gibi durumlarda yönetici kadro nasıl davranmalıdır? Verilmekte olan ders hem yöneticileri hem de yönetilenleri kapsamaktadır. Sorumlular olarak bu yönteme uymaya çok ihtiyacımız var. Resulullah Aleyhisselam, duyduklarını kabullenip onunla harekete geçmeden önce üç ihtimal ortaya koymuştur. 1. ihtimal, Sözü nakleden kişinin art niyetli veya nefsiyle hareket eden bir kişi olması. ''Ey delikanlı! Belki de ona kızdığın için böyle söylüyorsundur. Hayır, vallahi kesinlikle böyle söylediğini duydum.'' dedi. Abdullah İbni Ubey'in, münafıkların başı, nifakın en belirgin örneği olmasına rağmen, Resulullah Aleyhisselam, onun hakkında söylenilen sözü doğrudan doğruya kabul etmemiş, haberi getiren kişinin doğruluğundan emin olmak, onun bir art niyeti, menfaati veya söz konusu kişiye karşı nefsi bir davranışı olmadığından emin olmak istemiştir. Yöneticilerin hemen hüküm vermesi, söylenilenleri bu sözlerin sebeplerini tam olarak araştırmadan tasdik etmesi, Müslüman cemaati daha büyük hatalara düşürebilir. Art niyetli, kin sahibi ve kızgın bir kişinin naklettiklerini, henüz İslam saflarında bulunan herhangi bir insanın aleyhinde söylenenleri hemen kabul etmek netice itibariyle cemaati sarsabilir. İkinci ihtimal Sözü nakleden kişinin yanlış nakletmesidir. Belki yanlış duymuşsundur. Sözün yanlış olarak nakledilme ihtimali uzak tutulmamalıdır. Söze bazı şeylerin eklenmesi veya çıkarılması tamamıyla değiştirebilir. Tehlikenin büyük boyutlara ulaşmasına sebep olabilir. Netice olarak da sözü söyleyen kişi aslı olmayan bir şeyle itham etmiş olur. Ateşli ve heyecanlı Müslüman gençlerin kardeşleri ve sorumlulara aleyhinde söylemiş oldukları hatalı şeyleri veya Müslüman bir gencin yöneticilerle ilgili bir olayı hatalı ve saptırılmış bir şekilde naklettiğini çok duyuyorduk. Heyecanla olayı anlatan kardeşin sözleri bittikten sonra kendisine soruluyordu. Bu söylediklerinden emin misin? Bu haber sana bu şekilde mi nakledildi? Bu sorular karşısında duraklıyor, sonra ilk söylediklerini düzeltmek suretiyle yeniden cevap veriyor, emin olduğu ve şüpheli olduğu şeyleri belirtiyordu. Yanlış duymakta dikkat edilmesi gereken ana ihtimallerden biridir. Üzerinde şüphe ve ithamlar ne kadar çok olursa olsun böyle bir kardeş hakkında şikayetini dile getiren kardeşimizi dinlerken bu durumlara çok dikkat etmeliyiz. Üçüncü ihtimal, sözü ve kastı yanlış anlama ihtimalidir. Belki de sözünü yanlış anlamışsındır. ''Hayır ey Allah'ın elçisi, vallahi onun kesinlikle böyle söylediğini duydum.'' dedi. İslam saflarında sözün kastından daha değişik bir biçimde anlaşılması çok sık meydana gelen ihtimallerden biridir. Netice olarak da tek taraflı olarak yanlış anlama veya yanlış anlaşılma krizin büyümesine sebep olur. Bu yanlış anlayışın ışığı altında hüküm ortaya konulunca İslam safları gerçek olmayan bu evhamlar neticesinde sarsıntıya uğrar. Bütün bunlar sözleri gerçek manalarıyla aktarmanın değil belirli kelimelerin yanlış tefsir edilip, yanlış anlaşılması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Aslında yapılması gereken şey, İslam saflarının bireyleri arasında tam bir güven sağlanması, kardeşlerden herhangi birinin görüş veya anlayışını aktarırken, kardeşlerine karşı sadakatli olması ve sözleri üzerine yemin etmesidir. Söylenilen bir sözün yanlış anlaşılması veya olumsuzluktan ve bölücülükten uzak olumlu bir tenkidin yanlış tefsir edilmesi neticesinde, çok seçkin olan kardeşlerimizin arasında bile büyük uçurumlar ve derin ihtilaflar meydana geldiğine çok tanık olmuşuzdur. Araştırma konusunda Peygamberimizin yöntemi karşımızdadır. Bunun cemaatteki araştırma ve emniyet organlarına ders olması gerekir. Araştırma ve soruşturma esnasında zihnimiz ne kadar zorlanırsa zorlansın, ihtimaller şu üç sahanın dışına çıkmamalıdır. Art niyetli olarak yapılan nakil, hatalı yapılan nakil ve yanlış anlama. Sözü nakleden kişi ne kadar sadık ve kendisinden söz nakledilen kişi ne kadar töhmet altında olursa olsun, söylenilen söz hakkında araştırma yapmadan cemaat yöneticilerinin hüküm beyan etmeye hakları yoktur. Bu yapıldığı takdirde, Peygamberimizin yöntemi çiğnenmiş olur. Yönetici kadro, güven ve birleşme odağı, bir emniyet tıpası olacağı yerde, güvenin yitirilmesi ve cemaatin sarsılmasına alet olur. Nifak ancak, soruşturma ve hüküm vermede peygamber yönteminden uzaklaşıldığı takdirde hareket etme ve kötü sonuçlar elde etme imkanı bulur. 6. Soruşturma ve araştırmadan sonra ne oldu? Hasım'ın müdafaasını dinlemeye sıra geldi. Abdullah İbni Ubey gelip Allah'ın adına yemin ederek öyle söylemediğini belirtti. Durum yeniden kritikleşti. İbn Ubey'in yemininden sonra ashabtan en seçkin kişilerin yalancı veya doğru sözlü olup olmamaları söz konusu oldu. İbn Ubey'i iyi tanıyanlar sahabinin sözünde şüphe olduğunu dahi düşünmemişlerdi. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh hemen atılarak "Ey Allah'ın elçisi ''Abbad İbni Bişre emret, hemen onu öldürsün.'' dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in bu sözü önünde biraz durmamız gerekiyor. Bilindiği gibi Faruk radıyallahu anh, münafıkların bu türlü şüphe ve inhirafları karşısında, bütün tavırlarında bu münafıkları öldürmek için izin talep ederdi ve onun şu kelimesi meşhur olmuştur. ''Ey Allah'ın elçisi, bırak da şunun boynunu vurayım.'' Bu adam münafıklaştı. Fakat şu anda çok değişik bir durumla karşı karşıyayız. Burada Hz. Ömer, münafığı kendisinin değil, başkasının öldürmesini istemektedir. Mevzuyu biraz araştırıp sebeplerini soruşturmada biraz derine inecek olursak, karşımıza eşine az rastlanan bir gerçek ortaya çıkacaktır. Bu gerçek, onun her zamanki tutumunu değiştirmeye sebep olmuştur. Münakaşa, Hz. Ömer'in ücretli işçisi Cahçah el-Gıfari ile, Hazrec'in müttefiki Sinan el-Cehni arasındaydı. Eğer Ömer radıyallahu an İbni Ubey'i bizzat kendisinin öldürmesini Resulullah aleyhisselamdan isteseydi, durumda şüphe söz konusu olacak insanlar Hazretli Abdullah İbni Ubey'i kendisinin ve ücretli işçinin intikamını almak için öldürdüğünü sanacaklardı. Hazreti Ömer radıyallahu an dinine olan tutkunluğuyla nefsine olan meylinin birbirine karıştırılmaması için Münafıkların başını öldürme konusundaki sonsuz rağbetini aşarak Resulullah Aleyhisselam'a İbni Ubey'i öldürmek için Hazreç Efendilerinden birini göstermiştir. Bu konuyla ilgili ikinci bir noktada Abdullah İbni Ubey'in bu sözü söylemediği üzerine yemin etmesidir. Onun bu şekilde yalan yeminler etmeye yeltenmesi İslam safları içerisinde sermayenin tamamen tükendiği anlamına gelmektedir. Eğer kendisiyle beraber olan münafıklar zümresinin dışında bazı kimselerin kendisini destekleyip koruyacaklarından emin olsaydı, sözünün üzerinde ısrarla durur ve Uhud Harbi'nde yaptığı gibi, ordunun çoğunluğunu oluşturan milletinin nefislerinde cahiliye duygularını harekete geçirerek yeni bir bölücülük hareketinin önderliğini yapardı. Abdullah İbni Ubey bu şartlar altında ve bu derece çirkin bir davranışla, bir tek kişiye dahi tesir etmekten aciz olduğunu çok iyi biliyordu. Kendisi hakkındaki suçlama sabit görülürse sonucun ölüm olduğunu anlamıştı. Böyle bir durumda hiç kimse kendisinin intikamını almaya yeltenmezdi. Onun için durumunu yeniden telafi etmek ve haberi yalanlamak suretiyle boynunu uçurulmaktan muhafaza etmesi gerekiyordu. Kendisi ve onunla beraber olan münafıklar zümresi Müslümanlar için çok zayıf insanlardı. Fakat burada Ömer radıyallahu anh'in görüşünden başka bir görüş daha mülahaza etmekteyiz. Resulullah aleyhisselamın ''Hayır, sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı'' diye dedikodu eder cevabıyla İbn Ubey'in öldürülmesi fikrini reddettikten sonra bu görüş daha da kuvvet kazanmıştı. Bu görüş söylemiş olduğu sözde Abdullah İbni Ubey'i özürlü göstermekteydi. Resulullah Aleyhisselam'a onu hoş görmelerini veya en azından onun hakkındaki ölüm cezasını hafifletmeyi öneriyordu. Bu görüşün Medine liderlerinden iki liderin görüşleri olduğunu öğrenmekteyiz ki bunlar Evsin efendisi Useyd İbni Hudayr, Saad İbni Muaz radıyallahu anh Hendek Gazvesinde şehit olmuştu ve Hazrecin efendisi Saad İbni Ubadedir. Dipnot El-Makrizi'ye göre Resulullah Aleyhisselam Sa'd İbni Ubade'ye durumu bildirmişti. İbni Hişam'a göre de Useyd İbni Hudayr'a bildirmişti. Durumun kritikliği ve Resulullah Aleyhisselam'ın ensar liderlerinin bu durum hakkındaki görüşlerini öğrenmek arzusu göz önüne alındığında görüşmenin her ikisiyle yapıldığı muhtemeldir. Resulullah Aleyhisselam her ikisine de ayrı ayrı durumu bildirmiş ve ikisinin de konu hakkındaki cevapları aynı olmuştur. ''Useyd İbni Hudayr, eğer istersen sen onu çıkarırsın ya Resulallah, sen izzet sahibisin, o ise zelildir ya Resulallah, sen onu hoş gör. Allah seni bize gönderdiği zaman milleti onu lider yapmak için tacı hazırlıyorlardı ve o kendisinin bu mülkünü senin selbettiğin fikrinde olduğu için böyle davranmaktadır.'' dedi. Saad İbni Ubade'nin cevabı da, ''Eğer istersen sen onu çıkarırsın ya Resulallah.''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 mümin bir delikanlı olan Zeyd İbn Erkam'ı yalanlamaya başladılar. El-Mubar Kefuri, Buhari'den rivayetinde şunları zikretmektedir. İbn-i Ubey, Zeyd İbni Erkam'ın haberi bildirdiğini öğrenince, hemen Resulullah Aleyhisselam'a gelerek, öyle söylemediği ve o şekilde konuşmadığını bildirerek yemin etmiştir. O sırada Resulullah Aleyhisselam'ın yanında olan ensardan bazı kişiler, Ya Resulallah, Belki de delikanlı onun böyle söylediği evhamına kapılmış ve adamın sözünü kavrayamamıştır, dediler. Burada İslam safları içerisinde bir grubun, durumu değiştirebilecek nitelikte bir tutum içerisine girdiklerini görmekteyiz. Fakat aynı zamanda İslam safları içerisinde Abdullah İbni Ubey'in ulaşabildiği en son noktanın, otoriteye olan rağbeti yüzünden sözüne gerekçe gösteren kişileri veya kendisini doğrulayıp, Sözüne başka şahit olmayan genç delikanlıyı yalanlayacak kişileri bulabilmesi olduğunu da müşahede etmekteyiz. Bununla beraber biz bu tavrın İslam saflarındaki kuvvet ve bütünlük hakkındaki kanaatin artışını gösterdiğini kabul ediyoruz. İslam safları içerisindeki bazı müminlerin bu genç delikanlıya, münafıkların büyük liderlerinden olan İbni Ubey'den daha çok güven göstermeleri, Nifak ve münafıkların bütün çıplaklıklarıyla ortaya çıktığını gösteren bir delildir. İslam saflarından bazı kişilerin bu delikanlının sözleri kavrayamamasından şüphe etmelerinde bir ihtilaf yoktur. Fakat bu durum bile İslam saflarının bütünleşip yüksek bir seviyeye geldiğini, güvenin arttığını ve şüpheli çağısların ortaya çıktığını gösterir. 7. Resulullah Aleyhisselam'ın Ömer radıyallahu anh'e verdiği cevap üzerinde de durmalıyız. Hayır. Sonra halk, Muhammed ashabını öldürmeye başladı diye dedikodu eder. İslami terimlere göre bu cevabı en yakın anlamıyla şer'i siyaset diye isimlendirebiliriz. İslam saflarındaki insanların bu manayı anlamaya ne kadar da ihtiyaçları var. İslam safları içerisindeki heyecanlı gençler, yönetici kadronun kural dışı ve karşı pozisyonda olan kişilere karşı gütmüş olduğu yumuşak ve hikmetli davranışı içeren politikayı, çoğu zaman şiddetle kınamaktadırlar. Özellikle merkezde veya cemiyetteki çoğunluğun bu gibi kişilerin görüşlerini kınadığı zamanlarda. Bu durumda yönetici kadro iki ateş arasında kalmaktadır. Yönetici kadronun gevşek davrandığından şikayetçi olan heyecanlıların ateşiyle, cemaat aleyhine planlar yaparak tuzaklarını düşürmek için uygun bir fırsatı bekleyen içerideki düşmanların ateşi arasında. Durum böyle olunca ne içerideki gençler yönetici kadroyu mazur görmekte ne de dışarıdaki düşmanlar merhamet etmektedirler. Biz Müslüman cemaat için Abdullah İbni Ubey'in tutumu kadar tehlikeli, düşmanca bir tutum tasavvur edemiyoruz. İbni Ubey sadece aziz olanın zelil olanı çıkaracağı hususundaki kanaatiyle ki bu sözde kendini ve Resulullah Aleyhisselam'ı kastetmiştir, Boynundan İslam halkasını çıkarıp halis bir kafir olmuştur ve hükmü ölümdür. Fakat görünüşte o İslam saflarındaydı. Müslümanlarla kafirlerin arasında propaganda savaşının en şiddetli olduğu bu dönemde onu öldürmeye kalkışmak, kafirlere Müslümanları teşhir etmeleri için büyük bir fırsat verecek diğer insanlar karşısında Müslümanların iyi şöhreti karalanacaktı. Gerçekte Resulullah Aleyhisselam bu merhalede İbni Ubey'in tesirinden korkmuyordu. Görünüşte i̇bn Bey’in suçlu olduğu henüz kanıtlı anlamıştı ve o bu sözü söylemediğine dair yemin etmişti. Buna rağmen İslam safları içerisinde tek kişinin bile onun sözünü kabul ettiğine veya doğruladığına rastlamıyoruz. Onun lehine olarak en fazla istenen şey milleti arasındaki mevkisini kaybetmiş olduğu için kendisine merhamet edilmesi ve Zeyd'in nakletmiş olduğu sözü yanlış değerlendirmesi durumuydu. Zahire bakılacak olursa onun sözünü kabullenip susanlar birkaç kişiden oluşan münafıklar zümresiydi. Bütün bunları üstünde durarak belirtmemizden maksat, Resulullah Aleyhisselam'ın İbni Ubey'in öldürülmesini reddedişinin sebebinin İslam safları içinde bir kargaşalıktan korktuğundan dolayı olmamasıdır. Resulullah'ın bu tavrı, durumun İslam safları içerisinde meydana getireceği tesirden korktuğu için değil, sadece tarafsızlar karşısında, düşmana İslam cemaatini kötüleme fırsatı vermemek için takınılan siyasi bir tavırdı. Hayır, sonra halk Muhammed ashabını öldürmeye başladı diye dedikodu eder. İslam safları içerisinde çoğu kez yöneticilere, bozgunculara karşı sustuğu veya saflar içerisindeki bazı sapmalara sabırlı davrandığı gerekçesiyle açık bir şekilde ithamlar yöneltilmektedir. Halbuki Müslüman cemaatin geçmekte olduğu dönem içerisinde iç ve dış şartlar, bazı hükümlerin ertelenmesini ve bazı davranışların durdurulmasını gerektirmektedir. Umulur ki İslam davetçileri bu olay çerçevesinde kendi iç yapılarını ve düşmanın davranışlarını çok iyi değerlendirirler. Resulullah Aleyhisselam, kendisine yöneltilen küfürlerin ve kışkırtmaların doğru olduğunu nazil olan ayetle kesin olarak öğrenmesine rağmen ölümü hak eden kimseyi öldürtmemiştir. Bunun sebebi ise, Müslüman cemaatin şöhretine leke sürmemek ve düşmanların böyle bir fırsatı değerlendirmek suretiyle propaganda yapmalarını önlemek gibi siyasi bir karar almasındandır. İçeride kendi gençleriyle, dışarıda da hasımlarıyla olan davranışlarında yöneticilere tam bir hürriyet vermeye ihtiyacımız var. Onlar, karşı karşıya kaldıkları şartları bizden daha iyi bilmektedirler. Bizim de Ömer radıyallahu anh'in i̇bn Ubey'in kellesini istemesi veya Sa'd ve Useydin radıyallahu anh, i̇bn Ube'ye merhamet edilmesini istemeleri gibi kendi görüşümüzü belirtmeye hakkımız vardır. Fakat yönetici kadroyu kendi görüşümüzü uygulamaya zorlamaya ve uygulamaya koyduğu bir karara karşı onu itham etmeye hakkımız yoktur. Bununla beraber İslami hareketin yönetici kadrosunun davranışlarında basiretli hareket etmelerini sağlayacak kadar ilmi potansiyele sahip kimseler olduğunu unutmamamız gerekir. İşaret edeceği mühim bir noktada hareket ve devlet yöneticilerinin selahiyetleri konusudur. Devlet yöneticileri fertler üzerinde ölüm, hapis ve sürgün gibi şer'i hükümleri tenfiz etmeye kadirdir. Aynı şekilde çoğu zaman hasımlarına karşı koyabilme gücüne de sahiptir. Bununla beraber hükümlerin uygulanmasında duraklamasını gerektiren ve kendisini bu yönde etkileyen bazı siyasi şartları gözetmek zorunda kalabilir. Devlet için söz konusu durum geçerli olduğuna göre, hareketin yöneticilerinin daha yetersiz kalmaları gayet normaldir. Hareket, daima diğer devletlerin kanun ve örfleriyle bağlantılı olan zor şartlara mahkumdur. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de eziyet ve işkenceler karşısında sarsılan veya dininden dönenlere karşı bir uygulamada bulunmadığını görüyoruz. Çünkü onun bu devlet içerisinde bir otoritesi söz konusu değildi. Medine'de ise otorite sahibi ve en yüksek hüküm makamı olduğu için hükümleri temfiz ettiği ve had cezalarını uyguladığını görüyoruz. Mürted olarak Medine'den kaçıp Resulullah Aleyhisselam'ın elinin uzanamadığı diğer otoritelere sığınanlara karşı ise, haklarındaki cezanın temfizi için gücü yeten zaman gelinceye kadar hükmü ertelediğini görmekteyiz. 8. Resulullah Aleyhisselam'a, Ey Allah'ın Elçisi! ''Sen onun kusuruna bakma, onu hoş gör. Allah seni bize gönderdiği zaman kalmi lider yapmak için ona tac hazırlamaktaydılar.'' Tacın bitmesi için sadece Yahudi Yuşa'nın yanında bir parça kalmıştı. ''Fakat sen gelince onun otoritesini elinden aldın.'' diyen Ensar'ın iki liderinin tavırlarına işaret etmek gerekir. Bu söz, zahirde İbni Ubey'e merhamet edilmesinin istendiğini belirtse bile, Gerçekte onun bu tutumuna sebep olan nefsi etkenleri bütün çirkinliğiyle ortaya koymaktadır. İbnu beyin lider olma sevgisi onu bu tutumuna sürüklemiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın doğruluğuna dair gördüğü açık delil ve ayetlere rağmen otoritesini kaybetmenin verdiği nefsi etki onu Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşan bir pozisyona düşürmüştür. Bu korkunç hastalık İslam safları içerisindeki en tehlikeli hastalıktır. Liderlik ve otoriteye ulaşmak için çekişme hastalığı. Bu hastalık çoğu kez Müslüman cemaatin yıkılmasına veya en az ihtimalle safların bölünmesine sebep olmaktadır. Cahiliye toplumuyla bizim aramızdaki fark şudur. Cahiliye toplumuna mensup olanlar siyasi veya demokratik af ve kanunlara göre aralarında hükmetmektedirler. Bu ırf ve kanunlara karşı çıktıkları zaman da kendi koymuş oldukları kanun ve prensiplere karşı çıkmış olurlar. Müslümanlara gelince, cemaate bağlı kalmak dinin kendisidir. Emirin sözünü dinleyip itaat etmek farzlardan biridir. Şer'i hakimin hükmünü kabul etmek, biatin içindedir ve kim vermiş olduğu sözden dönerse kendi aleyhine dönmüş olur. Hoşa giden veya gitmeyen işlerde dinleyip itaat etmek İslam'ın ilk prensiplerinden biridir. Allah'ın kitabıyla hükmettiği sürece Müslümanların emiri, başı simsiyah bir üzüm tanesi gibi olan Habeşistanlı bir köle dahi olsa, dinlemek ve itaat etmek İslam'ın ilk prensiplerinden biridir. Bu tavırla ilgili olarak cemaate karşı çıkanların arkasına gizlendikleri ince örtüye de işaret ediyoruz. Bu örtü cemaat menfaatinin kendisidir. Cemaat saflarında temyiz girişimi ve gençler arasında adaletin kaybedilmesidir. Tabii ki sonradan cemaatine karşı olan bu kişinin içindeki nefsi istekleri ortaya çıkmaktadır. Bu da o kişinin hassas bir mevkiyi kaybetmesi ve belirli bir seçimde kazanamamasından kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar, onu gücü yettiği kadar cemaati teşhir edip yaralamak ve yıkmak doğrultusunda çalışmaya itmiştir. Fakat aynı kişinin kendisine bir mevki verildiği veya bir otorite teslim aldığı zaman, bire cemaati ve yöneticileri savunur duruma geldiğini ve cemaatin çıkarına karşı duyduğu büyük kıskançlığının gittiğini görürüz. İslami harekete karşı alınan tavırların çoğu liderlik ve mevki sevgisinden kaynaklanmaktadır. Bazı zaman bu tavırların tedavi edilmesi mümkündür. Bazı zamanlarda ise tedavileri çok güç hatta imkansız olabilir. İşin başlarında liderlik ve mevki isteğine karşı ılımlı davranılabilir ve bazı önemsiz durumlarda kolaylık gösterilebilir. Fakat kişinin bu ılımlı tavırları kullanma yoluna gitmesi, hak etmediği ve ehli olmadığı halde, herkesin kendi emri altında olmasını istemesi karşısında sessiz kalınamaz. Bu tip insanlara karşı ılımlı davranmak ve isteklerini kabul etmek doğru değildir. İslam'a karşı olanların çoğu, kendi liderlik ve menfaatlerinin elden gitmesi korkusuyla karşı olmuşlardır. Buna en açık misal, Ebu Cehil'in İslam'a ve İslam'ın elçisine karşı olan tutumudur. Biz ve Abdümenafoğulları şeref konusunda yarış içerisindeydik. Onlar yedirdi, biz de yedirdik. Onlar içirdi, biz de içirdik. Diz dize gidiyorduk. Üzerlerine bahis oynanan iki yarış atı gibiydik ki, onlar... ''Bizim aramızda kendisine gökyüzünden vahiy gelen bir peygamber vardır.'' dediler. İslami hareket bilinçlidir. Bu durumlara karşı en uygun ve olumlu tavırları takınır. Bu şekilde olan bazı kişileri idare etmekte ve onlara İslam'daki makamlarının korunmuş olduğunu hissettirmekte veya dava ve cemaate tehlikeli görüldükleri zaman onlara karşı kesin tavır koymakta hiçbir beis yoktur. 9. İslam topraklarında babasının otoritesinin bitirilmesinde büyük rolü olan Yüce Müslüman Abdullah İbni Abdullah İbni Ubey'in tavrı bizlere çok değerli şeyler öğretmektedir. Bu tavır iki yüce davranışta belirtilebilir. Birinci Davranış Zeyd'in babası hakkında söylemiş olduğu sözler, vahiy yoluyla doğrulandıktan sonra Abdullah, Medine'nin kapısında durarak kılıcını çekmişti. Babası İbni Ubey, Medine'ye girmek için yanına geldiğinde ona, Allah'ın adına yemin ederim ki, Resulullah Aleyhisselam sana izin vermediği müddetçe buradan bir adım ileriye geçemezsin. Şüphesiz ki o aziz, sense zelilsin demiş, Resulullah Aleyhisselam gelip de kendisine müsaade ettikten sonra onun geçmesine izin vermişti. Bir yandan böyle bir davranış, Abdullah'tan başka birinden beklenemezdi. Diğer bir yandansa, Abdullah'tan başka kimse bu şekilde davranamazdı. Abdullah'tan başka birinden beklenemezdi. Çünkü bütün hazret, hatta bütün ensar, Abdullah'ın babasını ne kadar saydığını biliyorlardı. Müslümanlardan herhangi biri böyle bir tavır takınmaya yertenseydi, babasının zilletine hiçbir zaman razı olmayan Abdullah'ın kılıcından her an için korku içinde olacaktı. Böyle bir durumda, münafıkların başının zelil olduğunu itiraf etmeden büyük bir fitneye sebep olabilirdi. Diğer bir yandan Abdullah'tan başka kimse bu şekilde davranamazdı. Çünkü, babasına tabi olan münafıkların saldırısından çekinmeyen tek kişi oydu. Oğulun babasının boynuna kılıcını dayandığını gören hiçbir münafık, oğuldan intikam almaya cüret edemezdi. Çünkü babasının işlerini kollayan, onun menfaatini en çok düşünen kişi oydu. Hiç kimse babasının menfaatine oğlundan daha düşkün olamazdı. Abdullah radıyallahu anh'in bu tutumu, ebediyete kadar tarihin muhafaza edeceği, eşine ender rastlanan tutumlardan biridir. Abdullah radıyallahu anh'in babası Abdullah İbni Ubey'i küçük düşürdüğünü, hatta Resulullah aleyhisselam izin vermeden onun Medine'ye girişini bile engellediğini gören münafıkların bütün emelleri suya düşmüştür. İkinci davranış. Resulullah aleyhisselama gelip ona, ''Ya Resulallah, eğer babam hakkında duydukların için onu öldürmeyi istiyorsan, bu işi yapmak için beni görevlendir.''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 Sonra onu öldürür ve bu hatayla cehenneme girmeye mahkum olurum. Senin affın daha faziletli ve minnetin daha yücedir dediği zamanki davranışıdır. Resulullah Aleyhisselam kendisine cevaben, ne onu öldürmek istedim ne de böyle bir şey emrettim. O aramızda bulunduğu müddetçe kendisine iyi davranmaya devam edeceğiz dedi. Bunun üzerine Abdullah, Ya Rasulallah, şu gördüğün topluluk babamı kendilerine lider yapmak için ''Tac giydirmeye hazırlanıyorlardı. Bu sırada Allah bizlere seni gönderdi. Seni yücelttik ve onu indirdik. Şu anda da onunla bulunan bazı kişiler Allah'ın kendisinden almış olduğu bazı şeyleri ona hatırlatarak bu hale düşmesine sebep olmaktadırlar.'' dedi. Öyleyse nifat tarihinde bazı olayların dönüm noktalarını teşkil ettiğini söylemeye hakkımız vardır.'' Özellikle bu olay, diğer bütün olaylardan etki itibariyle daha kuvvetli ve önceliklidir. Öyle ki, halis bir mümin olan Abdullah radıyallahu an Resulullah'ın iki dudağının bir hareketiyle veya bir imasıyla, Resulullah ima ölüm emretmez, babasının kellesini uçurmaya hazırdır. Böyle bir emir, münafıkların lideri Abdullah İbni Ubey'in tarihe karışmasına sebep olacaktır. Abdullah radıyallahu anh'in sözlerini duyduğumuz zaman onun bu sözleri uygulamak için söylediğinden zerre kadar şüphe etmiyoruz. Abdullah'ın Medine kapısında durup üstüne basa basa babasının zelil, Muhammed'inse aziz olduğunu belirtmesi, Resulullah Aleyhisselam izin vermeden babasını Medine'ye sokmaması bunun en büyük delilidir. İşte insan kişiliğinin yüceliği, özellikle de oğul olan Abdullah'ın kişiliğindeki yücelik kendisinin zaafları ve eksik noktaları hakkında konuşurken apaçık ortaya çıkmaktadır. Çünkü o, babasını başka bir kişinin öldürmesi halinde cahiliye duygularının kafasını karıştıracağını açıkça ilan etmektedir. Bu durumda soğukkanlılığını yitirebilir ve bir Müslüman kardeşini öldürerek cehennem kapısını kendisi için aralayabilirdi. Öyleyse bir Müslüman tamamiyle her şeyden arınmış bir durumda olamaz. Bir yerde en yüksek mertebede olan bir Müslümanı, diğer bir yerde kendisini küfre ve daralete götürebilecek derecede büyük bir zillet içerisinde bulabiliriz. Bunu dikkate alarak bizim siyer olayları içerisinde devamlı değerli noktaları ele almamızın tehlikeli olabileceğini söyleyebiliriz. Bu dava yaklaşırken olayın sadece Abdullah'ın babasını öldürmeye hazır olduğunu anlatan ilk bölümünü anlamak, bu yüce sahabi ile aramızda kesinlikle aşamayacağımız, büyük ve ezici bir boşluk yaratıp netice olarak ümitsizliğe düşmemize ve kendi hareketimizin başarısızlığına hükmetmemize neden olacaktır. Fakat aynı kişinin tutumuna bir bütün olarak yaklaşırsak böyle bir ümitsizliğin söz konusu olmadığını görüp yapılması gerekeni öğreneceğiz. Diğer bir yandan da bu durumun tek bir insan kişiliğinin hem ufuklara kadar yükselip hem de çukurlara düşebileceğine bir delil olduğunu göreceğiz. Bu kişilik kendisine en yakın bir insanı öldürmeye sebep olsa bile allah Teala'nın emirlerini hemen pratikte uygulayabilecek, diğer bir yandan da intikam hırsıyla bir kafire karşı Müslümanı öldürüp cahiliye çamur ve pisliğine bulaşarak cehenneme girebilecek niteliktedir. Abdullah radıyallahu anh'in kişiliğindeki en yüce tarafta Resulullah aleyhisselamın karşısında böyle bir çöküşe karşı duyduğu korkusunu hiçbir sakınca görmeden sergileyebilmesidir. Bundan sonra da kendisini istediği gibi yönlendirmesi için durumu liderlerine bırakmaktadır. Bu olay kendisine göre verilen veya belirli bir olaya şahit olup, o olayın fitneye sebep olmasından korkan her müslüman için büyük bir derstir. Bu gibi durumlarda her müslüman, kendi iç alemindeki çelişkileri öğrenebilmeleri için yöneticilerine durumlarını olduğu gibi aktarabilmelidir. Rivayetlerde görüldüğü gibi Abdullah radıyallahu anh'in kendi düşüncelerini bu şekilde sergilemesinin neticesiyle durum tamamen değişmiştir. Abdullah radıyallahu anh'in bu tavrı kendi kişisel durumunun diğer bir yönünü bizlere göstermektedir. Abdullah'ın bütün korkusu isyan edip zillete düşerek içindeki intikam hırsına cevap vererek cehenneme girmektendir. Babasını öldürmekten, şöhretinin sönmesinden veya aşiretinin kınamasından korkmamaktadır. İnancının çevresi içerisinde duygularını yönlendirmeye başlamıştır. Fakat babasının öldürülmesiyle sinirlerine yapılacak olan baskının aşmış olduğu bu seviyeyi sarsmasından korkmaktadır. Böyle olursa cehennem ehlinden biri olacaktır. Onun için bu durumu Resulullah Aleyhisselam'a anlatmak suretiyle ilacını en yetkili makamdan almıştır. 10- bu olay içerisindeki mümin delikanlının tavrını sergilemeden geçemeyiz. Onun takınmış olduğu tavır hemen Resulullah Aleyhisselam'a gidip duyduklarını bütün tafsilatıyla anlatmasıdır. Davasına sıkı sarılıp onu muhafaza etmeye çalışan her erin de görevi budur. Zeyd radiyallahu an kendisine karşı yapılan bütün yalanlamaların karşısında bir dağ gibi sabit durup tavrını değiştirmemiş, duyduklarının doğru olduğunda ısrar etmiştir. Önderinin karşısında bu olayda kendisinin hiçbir nefsi çıkarı olmadığını, haberi anlatmada veya anlamada bir hata yapmadığını belirtmiştir. Bu tavrıyla kabilesinin liderlerinden kendisine karşı çıkanların oluşturduğu genel tavrın karşısına dikilmiş ve Allah'ın adına yemin ederim ki ben şüphesiz Allah'ın peygamberine vahiy indireceğini umuyorum. O zaman benim mi yoksa başkalarının mı yalancı olduğunu bileceksiniz diyerek, hepsine meydan okumuştur. Kendisine karşı yapılan bütün hücumlara rağmen sarsılmamış, tavrını değiştirmemiştir. Peygamberine hakkı belirten, kendisini tasdik edip, kıyamet gününe kadar insanların onunla ibadet edeceği vahyini nazil eden, yer ve göklerin Rabbine karşı olan güvenini yitirmemiştir. Bundan dolayıdır ki, Resulullah Aleyhisselam, kendisine yapılan korkunç hücumlar karşısında, onun maneviyatını yükseltmeye özen göstermiş, Sözlerini doğrulayan vahi gelince Zeyd'in kulağından tutarak ona, ey delikanlı, kulakların seni yanıltmadı, Allahü Teala sözlerini tasdik etti demiştir. Böylece bütün hasep ve nesep yandaşları vahi karşısında yıkılmış, Allah'a ve onun elçisine inanan bu delikanlı, Allah'ın kendisini tasdik etmesiyle bütün şüphe ve iddialardan arınmıştır. Böyle bir görevi yerine getirmek. Hiçbir kardeşin nefsine ağır gelmemeli ve kendini bu mümin delikanlının yerine koymalıdır. İletilmesi ne kadar zor olursa olsun cemaat hakkında söylenen kötü sözler karşısında sessiz kalmamalıdır. Cemaat yöneticileri de saflar içerisinde cereyan eden olayları bilmeleri için bu gibi görüşleri dinlemeyi ihmal etmemelidirler. Sözleri doğrulandıktan sonra yöneticilerinin doğrudan doğruya icraata geçtiğini gören bir erin güveni ne kadar artacaktır? 11. Son olarak bu fitne belirtisini kökünden söküp atmak isteyen Resulullah Aleyhisselam'ın çeşitli cephelerde durumu nasıl tedavi ettiğini görüyoruz. Bu tavır bu gibi belirtileri tedavi ederken yöneticilerin uymaları en münasip olan bir tavırdır. Doğruluğundan emin olmak için olayı araştırıp soruşturma yapmak ilk görevdir. Bunu sözlerinin doğru olup olmadığı hakkında hüküm vermeden önce Resulullah Aleyhisselam'ın Zeyd'e yönetmiş olduğu sorularda görüyoruz. Eğer Peygamberimiz Aleyhisselam böyle yapmışsa diğer bütün yöneticiler de hüküm vermeden önce olayı kesin öğrenebilmek için bunu uygulamalıdırlar. Çünkü cemaat ve fertlerin güvenliğinden sorumlu olan kişiler onlardır. Karar verirken aceleci davranmaları bazılarını temelden kesip atmak, saflarda fitne çıkarmak veya erlerden birine zulmetmek anlamına gelir. Kendi fertlerini takdir etmeyen cemaat, zor anlarda o kişilerden istifade edemez. Resulullah Aleyhisselam'dan sonra olayları doğrulayacak veya yalanlayacak vahye sahip değiliz. Ancak olaylar hakkında isabetli kararlar almamızda yardımcı olacak, adil tanıklar gibi sözleri kaydetmek ya da olayları filme almak türünden teknolojinin getirdiği imkanlar vardır. Fitnenin yayılmasını önlemek için Resulullah Aleyhisselam hiç yola çıkmadığı bir vakitte yola çıkmayı emretmiştir. İbni Hişam'ın Siyer'de dediği gibi sonra Resulullah Aleyhisselam aynı gün orduda bulunanları akşama kadar yürüttü geceleyin de yürüyüşü kesmeyerek sabaha kadar yürüyüşe devam etti. Yürüyüşe çıktıkları günkü güneşin tesirinden ve yolculuğun uzunluğundan bitap düştüler. Resulullah Aleyhisselam konaklamak için durduğunda ayakları yere değen herkes yorgunluktan yığılıp uyumaya başladı. Resulullah Aleyhisselam bunu orduda bulunanlara dünkü olayı unutturmak için yapmıştı. Öyleyse insanları fitneden alıkoymak için dikkatlerini başka yerlere çekmek gerekir. Peygamberin toplumunda olsa dahi Fitne alevlendiği zaman hiçbir iş yapmadan oturanların yapacağı şey sadece onu konuşmaktır. Hikmetle hareket eden yöneticiler gençlerin boş zamanlarını faydalı işlerle doldururlar. Onların güçlerini uygun bir eğitimde ve düşmana karşı cihatta kullanıp onları dedikodudan alıkoyarlar. Bu şekilde fitnelerden olumsuz biçimde etkilenmeleri önlenmiş olur. Delikanlının doğru söylediği kesinleştikten sonra, Sözü bütün cemaatin fertlerine aktarmadan, Abdullah İbni Ubey'in yakın arkadaşlarının konu hakkındaki görüşlerini almak suretiyle Resulullah Aleyhisselam sorunu hikmetle çözmüştür. Bu davranış Müslüman cemaatin saflarında gerçek anlamıyla yerleştirilirse, onu çıkmazlara girmekten korur, güven ve korku hususu belirli seviyelerde mahsur kalıp onları aşmaz. Münafıklara gelince, onlar kötü ve fitne dolu sözleri yaymaya çalışırlar ve bundan zevk alırlar. allah Teala onları şu kavliyle vasıflandırmıştır. Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki o haberi peygambere veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürselerdi, onlardan sonuç çıkarmaya kadir olanlar onu bilirdi. Nisa Suresi 83 haberi alma ve ulaştırma yöntemleri doğru olmalıdır. Cemaatin yönetim kadrosunda veya çeşitli seviyelerde sorumluluk almış bazı fertlerin, bazı sırları önemsememeleri neticesinde, sırrın yayılıp bütün burunları nezle etmesine ve sırf içerisindeki fertlerin üzerinde konuşup teselli oldukları veya münakaşa ettikleri bir madde haline gelmesine çok rastlanmıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın hikmetli davranışı Saad İbni Ubade, Useyd İbni Hudayr ve Ömer İbni Hattab'ın görüşlerini dinleyip, İbni Ubey hakkında naklettiği sözün doğru olduğuna dair, Zeyd radıyallahu anh'i tasdik eden vahyin gelmesine kadar bununla yetinmesidir. Böylece Resulullah Aleyhisselam'ın önünde başka bir tavır oluşmuştur. Ubade İbni Samit, Abdullah İbni Ubey'e karşı kesin bir tavır koymuştu. Evs İbni Havli de aynı şekilde davranmıştı. İbni Ubey'in önünden geçiyorlardı. Kendisiyle konuşmadılar. İbn-i Ubey bu duruma çok bozuldu. ''Bu olaydan dolayı mı bana karşı bu kadar dolusunuz?'' dedi. Bunun üzerine ikisi de İbn-i Ubey'in yanına gelip yaptıklarından dolayı kendisini kınadılar. Kur'an-ı Kerim'in nazil olan ayetlerinde kendisini yalanladığını belirtip onu azarladılar. İbn-i Ubey müteessir olup ağladı ve ''Bir daha kesinlikle yaptıklarımı tekrar etmeyeceğim.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam, Abdullah İbni Ubey'in tedavisi için durumu hazrece bıraktı. Oğlunun ve aşiretinin ona karşı takındıkları tavır çok yüce ve takdire şayandı. Şimdi soruyoruz, niçin Resulullah Aleyhisselam'ın Abdullah ibni Ubey'e karşı takındığı tavır bu kadar yumuşaktı? Cevabı ise çok açıktı. Birincisi, milletinin Abdullah İbni Ubey'in etrafından dağılacağından emindi. İbn-i Ubey'in durumu herkes tarafından öğrenilmişti ve tehlikesi kısıtlıydı. İkincisi, İslam saflarından çıkıp sonra da kendi üzerine atılması için ona fırsat vermek istemiyordu. Cemaatin bütün sırlarını haiz olan bu kişi, cemaatten çıkınca Yahudi ve müşriklerle işbirliği yapıp bu sırları Müslümanlara karşı kullanabilirdi. Yapılacak olan herhangi bir baskı İbn-i Ubey'i böyle bir tavra sürükleyebilirdi. Tıpkı milletinden elli kişiyi yanına alarak Mekke ahalisine katılan fasık Ebu Amir'in yaptığı gibi. Onun bütün davranışlarını kontrol altında tutmak, Müslüman cemaatin sırlarını düşmanlara taşımasından daha evlaydı. Bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam'ın İbni Ubey'in oğluna verdiği cevap açıktı. Ne onu öldürmek istedim ne de öldürülmesi için emrettim. O aramızda bulunduğu müddetçe Kendisine iyi davranmaya devam edeceğiz. Üçüncüsü, Münafıklar Suresinin inişiyle Abdullah İbni Ubey nihai olarak etkisiz hale geldiğini ve herkesin diline düştüğünü biliyordu. Bu sureyi okuyan hiçbir Müslümanın Abdullah İbni Ubey hakkında şüphesi kalmıyordu. Tabii ki küfrünü gizleyip Müslüman görünenler hariç. Hatta bu mananın Müslümanların zihninde iyice yerleşmesi için Resulullah Aleyhisselam her cuma günü, cuma suresinden sonra bu sureyi okuyordu. Abdullah İbni Ubey, gerçek bir tevbe ile tevbe edip, ahiret gününden korksaydı, böyle bir tevbeden sonra bu sure kendisine dokunmayacaktı. Tutumunda ısrar edecek olursa, bütün Müslümanlar ondan ayrı kalacaklardı. Çünkü onlar, Allah'ın kitabını okuyorlar, Allahu Teala'nın, onun ve onun gibi olan münafıkların yalancılığına şahit olduğunu görüyorlardı. Münafıklar insanları Allah yolundan alıkoymak için imanlarını kendilerine kalkan etmişlerdi. Böylece Abdullah İbni Ubey'in liderliğini yapmış olduğu münafıklar cephesinin, önceleri İslam cephesine darbe vurabilir nitelikte oldukları halde, şu anda büyük bir darbe yiyip etkisiz hale geldiklerini söyleyebiliriz. Abdullah İbni Ubey'in bir yardımcısı veya destekleyicisi kalmamıştı. Önceleri milletinin içinde itibar sahibi bir kişi olduğu halde şimdi zelil olmuştu. Eğer kendisine karşı bu şekilde davranılmayıp öldürülmüş olsaydı, ölümünden sonra cahiliye galeyanı bazılarının kafasını karıştıracak ve imanı zayıf olan bazı kişilerce de şehit ve mazlum addedilecekti. Böyle yapılmayıp, onun bu şekilde zelil düşürülmesi, önceleri etrafında bir sürü insan toplanırken, şimdi insanların İbni Ubey'in etrafından çekilmeleri, Resulullah Aleyhisselam'ın açıkça gütmüş olduğu bir hedefti. İbni İshak şöyle diyor, Bu hadiseden sonra İbni Ubey ortaya bir şey atacak olsa, kendisini ilk kınayanlar kendi milleti oluyordu. Durumun böyle olduğu Resulullah Aleyhisselam'a iletildiğinde Resulullah, Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, ''Görüşün nedir ey Ömer? Vallahi eğer bana onu öldüreyim mi diye sorduğun gün, onu öldürmüş olsaydın, birçok kişinin hoşnutsuzluktan burunları bükülecekti. Fakat bugün onlara onu öldürmelerini emretsen, hiç tereddüt etmeden öldürürler.'' dedi. Ömer radıyallahu anh, ''Vallahi Resulullah'ın işinin benim işimden çok daha bereketli olduğunu öğrendim.'' dedi. Münafıklar ve Hz. Aişe'ye atılan iftira, ifk Hz. Aişe'ye iftira yani ifk konusunda ilk akla gelen şey, bu iftiranın münafıklar tarafından yapıldığı ve sadece onların bu konuya daldıklarıdır. Fakat Kur'an-ı Kerim bu iftirayı ortaya atanların müminlerden bir grup olduğunu açık olarak göstermiştir. Muhammed'in eşine iftira uyduranlar içinizden bir güruhtur. Bunu kendiniz için kötü sanmayın. O sizin için hayırlı olmuştur. Nur Suresi 11 Bunu takip eden ayetler iftiraya dalan müminlerle tartışmaktadır. Onu işittiğiniz zaman erkek ve kadın müminlerin kendilerinden hüsn zanda bulunup da bu apaçık iftiradır demeleri gerekmez miydi? Nur Suresi 12. Ayet Fakat münafıkların rolü bu haberi genişletip yaymadaydı. Ayşe radıyallahu anh'a iftiranın büyütülmesini üzerine alan ilk kişinin Abdullah İbni Ubey İbni Selûl olduğuna işaret ederek şöyle demiştir. İftiranın büyümesi Abdullah İbni Ubey ile olmuş, Hazreç'ten bir grup Mistah'ın söylediklerini yaymıştır. Ve Hazret Ayşe radıyallahu anh'a Haberin yayılışını vasfederek şöyle diyor. Ben de deveye bindim. Safvan binmiş olduğu deveyi yedeğine alarak önde yürüdü. Bu sırada hakkımda iftira edenler etmiş, haber asker arasında yayılmıştır. Vallahi ben bunlardan tamamıyla habersizdim. Münafıklar İbn-i Ubey'in rezaletinin ortaya çıkmasından ve açıkça keşfedilmelerinden sonra böyle bir sözü yaymaya kalkışmaya cüret edemezlerdi. Fakat İslam saflarında iftiranın yayılması, onların bu olaya da burunlarını sokmalarına ve perde arkasından fitne ateşini yakmalarına sebep oldu. Az önceki metinde belirtildiği gibi, belki de münafıklardan yalnız Abdullah İbni Ubey bu işi büyütmeyi üstlenmişti. Onunla beraber haberi yayan diğer üç kişi de halis olarak İslam saflarındandılar. Resulullah Aleyhisselam'ın şairi olan ve Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine onları hicvet, ruhul kudüs seninle beraberdir dediği Hasan İbni Sabit, muhacirlerden olup Bedir gazvesine de katılmış, Ebu Bekir radıyallahu anh'in evinde mukim olup, Hazreti Ayşe'nin teyzesinin oğlu olan Mistah İbni Esase ve Resulullah'ın halasının kızı, Büyük İslam şehidi Mus'ab bin Umeyr'in zevcesi Humne binti caş Netice olarak diyebiliriz ki münafıklar Uhud öncesi bir blok olarak belirmişler ve Uhud'da nifaklarının zirvesine ulaşmışlar, İslam safında en büyük tehlikeyi oluşturmuşlardır. Sonra sayıları parmakla sayılabilecek kadar azalmış, İslam safları tamamen temizlenmiştir. Münafıklardan çoğu Müslüman olmuş ve Peygamberimizin yüce terbiyesiyle Müslümanlıklarının olgunlaşmasına ulaşmışlardır. Fakat münafıkların belirtileri, Mekke'nin fethinden ve Arap topraklarında İslam'ın yayılmasından sonra ikinci kez baş göstermiş, Tebük gazvesinde çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Berâe yani Tevbe suresi, münafıkların bu olaydaki bütün plan ve üsluplarını açığa çıkarmıştır. Nifakın tekrar ortaya çıkmasının sebebi, Mekke fetihinin birçok kişinin korkularından dolayı İslam'a girmelerine neden olmasıdır. Bu kişilerin, küfürlerini saklayarak Müslüman olduklarını öne sürmeleridir. Bu sorunun çözümlenmesiyle ilgili konu Medine döneminin ikinci merhalesinde açıklanacaktır inşallah.